أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم ve men nekefa inma yenku fe ala nefsihi ve men aufa bima aahed aleyhullah fe seyu'fih ecran Ey Muhammed şüphesiz ki sana vefat edenler ancak Allah'a vefat etmiş olurlar Allah'ın kudret eli onların ellerinin üzerindedir Kim ahdini bozarsa ancak kendi aleyhine bozar kim de Allah'a verdiği sözü yerine getirirse Allah ona büyük bir mükafat verecektir Seyekululel mukhallafun minel i'rab şagalatna emwaluna ve ehlun festuğfir lena yekuluna bi'lsinetihim ma laysi fi kulubihim قُلْ فَمَنْ يَمْلِكُ لَكُمْ مِنَ اللّٰهِ شَيْئًا Bedevilerin savaştan geri kalanları sana, bizi mallarımız ve ailelerimiz seninle gelmekten alıkoydu. Onun için sen bize mağfiret dile diyeceklerdir. Onlar dilleriyle kalplerinde bulunmayan şeyi söylerler. Sen ki, eğer size herhangi bir zarar gelmesini dilerse, veya size bir fayda dokunmasını dilerse, Allah'a karşı sizin için kimin gücü bir şeye yeter? Doğrusu Allah, sizin yaptıklarınızdan haberdardır. بَل ضَنَنْتُمْ أَلَّا يَغْنَىٰ عَنكُمْ طَالِبُ الرَّسُولِ وَالْمُؤْمِنُونَ إِلَىٰ أَهْلِهِمْ أَبَدًا وَزُيِّنَ ذَٰلِكَ فِي قُلُوبِكُمْ وَزُيِّنَ ذَٰلِكَ فِي قُلُوبِكُمْ وَضَنَنْتُمْ غَنَّ السَّوْءِ وَكُنْتُمْ قَوْمًا بُورًا Herhalde siz peygamber ve mü'minler bir daha ebedi olarak ailelerinin yanlarına dönmeyecek sandınız. Bu sizin kalplerinize güzel gösterildi de siz kötü zanda bulundunuz ve helak olmayı hak eden bir kavim oldunuz. Her kim Allah'a ve peygamberine inanmazsa bilsin ki, biz kafirler için alevli bir ateş hazırlamışızdır. وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَكَانَ اللّٰهُ غَفُورًا رَحِيمًا Göklerin ve yerin hükümlandığı Allah'ındır. O, dilediğini bağışlar, dilediğini azap eder. Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir. سَيَقُولُ الْمُخَلَّفُونَ اِذَا قَلَقَتُمْ اِلَى مِغَانِمَ لِتَأْخُدُوا هَذَرُونَا نَتَّبِعْكُمْ يُرِيدُونَ اَنْ يُبَدِّلُوا كَلَامَ قُلْ لَنْ تَتَّبِعُونَا Savaştan geri kalmış olanlar, siz ganimetleri almaya giderken, bırakın bizi arkanızdan gelelim diyeceklerdir. Onlar Allah'ın sözünü değiştirmek istiyorlar. Sendeki. Siz asla bizim arkamızdan gelmeyeceksiniz. Allah daha önce sizin için böyle buyurdu. Bu defa onlar size, hayır, siz bizi çekemiyorsunuz diyecekler. Ama aksine onlar pek az söz anlayan kimselerdir. Ulil muqallafin min al-ı’arab satudagun ila qawmin uli basin shadiin tuqatilunhum ouyuslimun eğer tutuyor, size Allah âcığa hâsır. Eğer tevalluk, tevalliyetten önce sizinle örtüşürseniz, sizinle örtüşürseniz, Allah sizinle örtüşürseniz, Allah sizinle örtüşürseniz, Allah sizinle örtüşürseniz, Allah sizinle örtüşürseniz, Allah sizinle örtüşürseniz, Allah sizinle örtüşürseniz, Allah veya onlar Müslüman olacaklar. Eğer itaat ederseniz, Allah size güzel bir mükafat verecek. Ama daha önce yüz çevirdiğiniz gibi bundan da yüz çevirirseniz, sizi acı bir azapla cezalandıracaktır. لَيْسَ <gülüyor> عَلَى وَمَنْ يُطِعِ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ جَنَّاتٍ تَحْتِهَا يَتَوَلَّ عَذَابًا أَلِيمًا Savaşa katılmamakta kör olana bir vebal yoktur. Topala ve hasta olana da bir vebal yoktur. Kim Allah'a ve peygamberine itaat ederse, Allah onu altlarından ırmaklar akan cennetlere koyar. Kim de yüz çevirirse, onu acı bir azapla cezalandırır. لَقَدَ رَضِيَ اللّٰهُ عَلِي الْمُؤْمِنِينَ اِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَنَا فِي قُلُوبِهِمْ فَاَنْزَلَ السَّكِينَةَ فَاَنْزَلَ السَّك۪ينَةَ عَلَيْهِمْ وَاَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِبًا وَمَغَانِمَ كَث۪يرَةً يَأْخُذُونَهَا وَكَانَ اللّٰهُ عَز۪يزًا حَك۪يمًا Ey Muhammed! Ant olsun ki Allah Hudeybiye'de o ağacın altında sana beyat ettikleri zaman müminlerden razı olmuştur. Onların kalplerindekini de bilip, üzerlerine huzur ve güven indirmiş, onlara yakın bir fetih ve alacakları birçok ganimetler bahşetmiştir. Allah çok güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir. وَعَدَكُمُ اللّٰهُ مَغَانِنَ كَثِيرَةً تَأْخُدُونَهَا فَعَجَّلَ لَكُمْ هَذِهِ وَكَفَّ اَيْدِيَ النَّاسِ عَنْكُمْ وَكَفَّ النَّاسِ وَلِتَكُونَ آيَةً وَيَهْدِيَكُمْ صِرَاطًا Allah size alacağınız birçok ganimetler vaad etmiştir. İman edenler için bir delil olsun ve sizi doğru yola iletsin diye bunları size hemen vermiş ve insanların ellerini sizden çekmiştir. وَاُخْرَى لَمْ تَقَبِرُوا Bundan başka sizin gücünüzün yetmediği ve Allah'ın sizin için ilmiyle kuşattığı ganimetler de vardır. Allah'ın her şeye gücü yeter. وَلَوْ لَا يَجِدُونَ وَلَا Eğer inkar edenler Hudeybiye'de sizinle savaş yapsalardı, mutlaka arkalarını dönerlerdi. Sonra bir dost ve yardımcı da bulamazlardı. Allah'ın önceden beri gelip geçmiş olan kanunu budur. Sen de Allah'ın kanununda hiçbir değişiklik bulamayacaksın. Ve o sizi onlara galip kıldıktan sonra Mekke vadisinde onların ellerini sizden, sizin ellerinizi onlardan çeken Allah'tır. Allah bütün yaptıklarınızı hakkıyla görür. هم الذين كفروا صدّوكم عن المسجد الحرام والهدية معقوفا أي بلغ محله ولو لا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلمهم أن تطئهم فتصيبكم منهم مع ve tusibukum minhum maratun bighayri onlar inkar eden sizi mescidi haramdan ve bekletilen kurbanları yerlerine ulaşmaktan alıkoyan kimselerdir. Eğer orada sizin bilmediğiniz mümin erkekler ve mümin kadınlar bulunmasaydı, Sizin de bilmeden onları ezmek suretiyle bir üzüntüye uğramanız ihtimali olmasaydı, Allah savaşı önlemezdi. Allah, dilediğini rahmetine koymak için böyle yapmıştır. Eğer onlar birbirlerinden ayrılmış olsalardı, elbette biz içlerinden inkâr edenleri acı bir azapla cezalandırırdık.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 وَكَانَ اللّٰهُ بِكُلِّ Hani inkar edenler, kalplerine taassubu, cahiliye taassubunu yerleştirmişlerdi de, Allah, peygamberine ve mü'minlere huzur ve güvenini indirerek, onları takva sözü üzerinde durdurmuştu. Zaten onlar buna layık ve ehil kimselerdi. Allah, her şeyi hakkıyla bilir. لقد صدق الله رسوله رؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمين محلقين رؤوسكم مُحَلِّقِينَ رُؤُوسَكُمْ lam ki Allah, Peygamberinin rüyasının doğru olduğunu tasdik etti. Siz, inşallah güven içinde, başlarınız tıraş edilmiş ve saçlarınız kısaltılmış olarak korkmadan Mescid-i Haram'a gireceksiniz. Allah sizin bilmediğiniz şeyleri bildi de Mekke'nin fetinden önce size yakın bir fetih olan Hayber'in fetihini de ihsan etti. Muwallizi bil huda ala dini ve Peygamberine hidayet ve hak din ile onu bütün dinlerden üstün kılmak için gönderen O'dur. Şahit olarak Allah yeter. Muhammedun Resulullah ve الذين معه eşiddاء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا تراهم ركعا كعن سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيناهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزر أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما Muhammed, Allah'ın resulüdür. Onunla beraber bulunan kimseler, kâfirlere karşı çok şiddetli, kendi aralarındaysa çok merhametlidirler. Sen, onları rüku ederken, secdeye varırken görürsün. Onlar, Allah'ın lûtfunu ve rızasını isterler. Yüzlerinde secdelerin izleri ve nişanları vardır. İşte bu, onların Tevrat'ta anlatılan vasıflarıdır. İncil'deki vasıflarına gelince, onlar, Pelizeni çıkarmış, onu kuvvetlendirmiş, sonra kalınlaşmış ve gövdesi üzerinde doğrulmuş ve çiftçilerin hoşuna giden bir ekin gibidirler. Allah'ın onları çoğaltıp kuvvetlendirmesi kâfirleri öfkelendirmek içindir. Allah içlerinden iman edip salih amel işleyen kimselere bir bağışlanma ve büyük bir mükafat vaat etmiştir. Hucurat suresi bu sure Medine devrinde inmiş olup 18 ayettir. Hucurat odalar anlamına gelir. 4. ayette Peygamber Efendimize odaların arkasından bağıranların davranışlarının saygıya aykırı olduğu belirtildiğinden sure bu adla anılmıştır. Surede kardeşlik duygularıyla bazı görgü kurallarına dikkat çekilmektedir. Bismillahirrahmanirrahim. Ya amanu, Ey iman edenler, Allah'ın ve Resulünün huzurunda öne geçmeyin. Allah'tan korkun şüphesiz ki Allah her şeyi işitir ve bilir. Eyyühellezine amenu la terfe'u es'atekum fawqa nabi ve la tehheru lehu وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَنْ تَحْبَقَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ Ey iman edenler! Seslerinizi peygamberin sesinden fazla yükseltmeyin. Birbirinize yüksek sesle bağırdığınız gibi onunla konuşurken de yüksek sesle bağırmayın. Yoksa siz farkına varmadan amelleriniz boşa gider. İnna ladin ve huzurunda seslerini kısandıra gelince, işte onlar. Allah'ın kalplerini takva için imtihan ettiği kimselerdir. Onlar için bir bağışlanma ve büyük bir mükafat vardır. <gülüyor> Ey Muhammed! Sana odaların arkasından bağıranların çoğu aklı ermez kimselerdir. وَلَوْ أَنَّهُمْ صَدَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لهم. وَاللّٰهُ غَفورٌ Eğer onlar sen yanlarına çıkıncaya kadar sabretselerdi, elbette kendileri için daha hayırlı olurdu. Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir. <gülüyor> أيها الذين آمنوا إن جاء قم فاسقون بنبئ فتبين فتبين أن تصيب قوم بجهالة فتصبح على ما فعلتم نادمين Ey iman edenler! Eğer fasıkın biri size bir haber getirirse, onun doğruluğunu araştırın. Yoksa bilmeden bir kavme sataşırsınız da, sonra yaptığınıza pişman olursunuz. Ve'lemûs! <gülüyor> أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وَلَاكِنَّ اللّٰهَ حَبَّبَ اِلَيْكُمُ الْا۪يمَانَ Bilin ki aranızda Allah'ın peygamberi vardır. Eğer o birçok işlerde size uysaydı, Mutlaka sıkıntıya düşerdiniz. Fakat Allah size imanı sevdirdi ve onu kalplerinizde güzelleştirdi. Size inkârı, fasıklığı ve isyanı çirkin gösterdi. İşte doğru yolda olanlar bunlardır. Lam minallahi ve Vallahu alimun hakim. Bu Allah'tan bir lütuf ve nimettir. Allah her şeyi bilir, hüküm ve hikmet sahibidir. Ve in kıfetan minel mu'minina katetlu fe'slihu فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فإن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبَغِيْ حَتَّى تَفِيئَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ eğer müminlerden iki grup birbirleriyle çarpışacak olursa, aralarını düzeltin. Eğer o iki gruptan biri diğerine saldıracak olursa, Allah'ın emrine dönünceye kadar o saldıran tarafla savaşın. Eğer dönerlerse, Artık siz de adaletle aralarını düzeltin ve her işte adaletle davranın. Şüphesiz ki Allah adaletli davrananları sever. <gülüyor> Müminler ancak kardeştirler. Öyleyse Kardeşlerinizin arasını düzeltin. Allah'tan korkun ki size merhamet edilsin. Yaa ay yuhel la min minhum la سَاءَ إِنْ عَسَى أَنْ يَكُنْ خَيْرًا مِنْهُمْ Us'kum ve Ey iman edenler, hiçbir topluluk diğer bir topluluğu alaya almasın. Belki de onlar kendilerinden daha hayırlı olabilirler. Kadınlar da diğer kadınlarla alay etmesinler. Belki de onlar kendilerinden daha hayırlı olabilirler. Birbirinizi ayıplamayın ve birbirinizi kötü lakaplarla çağırmayın. İmandan sonra fasıklık ne kötü bir isimdir. Her kim bu günahları işleyip tövbe etmezse, işte onlar zalimlerdir.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 Ey iman edenler! Zandan çokça sakının. Çünkü zannın bir kısmı günahtır. Birbirinizin gizliliklerini araştırmayın. Bir kısmınız diğer bir kısmınızı arkasından çekiştirmesin. Hiçbiriniz ölü kardeşinin etini yemek ister mi? İşte bundan tiksindiniz. Öyleyse Allah'tan korkun. Şüphesiz ki Allah tövbeleri kabul eder. O çok merhamet edicidir. Ya eyyuhem! ناس ان خلقناكم من Gerçekten biz sizi bir erkekle bir kadından yarattık. Birbirinizi tanıyasınız diye sizi kabilelere ve milletlere ayırdık. Sizin Allah katında en üstün olanınız, ondan en çok korkanınızdır. Şüphesiz ki Allah her şeyi bilir, her şeyden haberdardır. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولكن Bedeviler, biz iman ettik dediler sendeki siz iman etmediniz. Fakat siz, Müslüman olduk deyin. Çünkü iman henüz sizin kalplerinize girmedi. Eğer Allah'a ve Peygamberine itaat ederseniz, o sizin amellerinizden hiçbir şeyi eksik bırakmaz. Şüphesiz ki, Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir. İnna mêl müminûn, lâzîn âmanû bî Allahî ve Rasûlîhi, thumma lâm yârtabû ve jahedu bî ve ânfasîhim Müminler ancak Allah'a ve Peygamberine iman etmiş sonra şüpheye düşmemiş mallarıyla ve canlarıyla Allah yolunda cihad etmiş olan kimselerdir işte imanlarında sadık olanlar onlardır. Bunle tuallimun Allah bi dinikum vallahu yalem ma ve ma fi'l ard. Vallahu bi kulli şeyin alim. Ey Muhammed deki siz dininizi Allah'a mı öğretiyorsunuz? Oysa Allah göklerde ve yerde ne varsa hepsini bilir. Allah her şeyi hakkıyla bilir. يَمُنُّونَ aleyke en eslemu قُلْ لَا تَمُنُّوا عَلَيَّ إِسْلَامَكُمْ بَلِ اللّٰهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَاكُمْ لِلْإِيمَانِ اِنْ كُنْتُمْ Ey Muhammed! Onlar Müslüman olduklarını senin başına kakıyorlar. De ki, Müslümanlığınızı benim başıma kakmayın. Bilakis eğer siz doğru sözlü kimselerseniz sizi imana erdirdiği için Allah sizi minnet altında bırakır. İnna Allah bima Şüphesiz ki Allah göklerin ve yerin gaybını bilir. Allah yaptıklarınızı hakkıyla görür. Kaf Suresi Bu sure Mekke devrinde inmiş olup 45 ayettir. Kaf harfiyle başladığı için bu adla anılmıştır. Bismillahirrahmanirrahim. Kaf. Vel-Kur'anil-Mejîd. بَالْعَجِبُ أَنْ جَاءَهُمْ مُنْذِرٌ مِّنْهُمْ فَقَالَ الْكَافِرُونَ هَذَا شَيْءٌ عَجِيبٌ Kâf! <gülüyor> Şan ve şeref sahibi Kur'an'a andolsun ki, kafirler içlerinden bir peygamber gelmesine şaştılar da, bu şaşılacak bir şeydir, dediler. E izâ mitnâ ve kunnâ turâben zâlike raca'ın ba'îb. Biz ölüp toprak olduğumuz zaman mı tekrar dirileceğiz? Bu olması çok uzak bir dönüştür, dediler. Qad alimnâ mâten qusul ardu minhum ve indenâ kitâbun hafîz. Biz toprağın onlardan neyi eksilttiğini biliriz. Yanımızda her şeyi muhafaza eden bir kitap vardır. Belkezzebu bil hakki lemme ca'ahum fehum Doğrusu onlar hak kendilerine gelince onu yalanladılar. Şimdi onlar karma karışık bir durum içindedirler. Onlar üstlerindeki göğe bir bakmazlar mı? Biz onu nasıl bina etmiş ve nasıl süslemişiz? Onun hiçbir çatlağı yoktur. وَالْأَرْضَ مَدَدَنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيج. Biz yeryüzünü de döşedik ve oraya sabit dağlar yerleştirdik. Orada her güzel çiftten bitkiler yetiştirdik. تَبَصِرَةً ve لِكُلِّ عَبْدٍ مُنِيد. Onları Allah'a yönelen herkes için bir öğüt ve delil olarak yaptık. وَنَزَّلَّا مِنَ السَّمَاءِ مَاً مُبَارَكًا فَأَنْبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ وَنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ لَهَا طَلْعُ النَّظِيدِ biz gökten bereketli bir su indirdik. Onun da kullara rızık olsun diye bahçeler, biçilecek taneli ekinler, tomurcukları üst üste dizilmiş yüksek hurma ağaçları yetiştirdik. O suyla ölü bir beldeye hayat verdik. İşte dirilip kabirlerden çıkışta böyledir onlardan önce nuh kavmi Rey halkı, Semut ve At kavimleri, Firavun, Lutun kardeşleri, Eyke halkı ve tüm bak kavmi de yalanlamışlardı. Bunların hepsi de Peygamberleri yalancı saydılar. Böylece benim azap vaadim onlara hak oldu. Afain bil halk il evl, belhum filabesim min halk in biz ilk yaratmayla yorulduk mu ki tekrar yaratmayalım? Hayır, onlar yeniden yaratılmaktan şüphe içindedirler. Ant Andolsun ki insanı biz yarattık. Nefsinin ona ne vesvesi verdiğini de biliriz. Biz ona şah damarından daha yakınız. Çünkü sağında ve solunda oturan iki alıcı melek, onun işlediklerini kaydeder. İnsan hiçbir söz söylemez ki, Yanında onu gözetleyip söylediklerini kaydeden bir melek bulunmasın. وَجَاءَتْ Ölüm sarhoşluğu nihayet bir gün gerçekten gelir de, insana, bu senin kaçmakta olduğun şeydir denir. Zalik Yumul Vayid. Sura ifrülünce işte bu tehdidin gerçekleşeceği gündür. Vajaat kull nefsim megha saiqu ve şahid. O gün herkes beraberinde bir sürücü melek ve bir de şahitle gelir. لَقَدَ كُنْتَ ف۪ي Ona, and ki sen bugünden gaflet içerisindeydin. Biz senin gözünden gaflet perdesini kaldırdık. Artık bugün gözün keskindir denir. Beraberindeki melek, işte bu yanındaki hazırdır der. أَلْقِيَا فِي جَهَنَّمَ كُلَّ كَفَّارٍ عَن۪يدٍ مَنَّا عِلِّ الْخَيْرِ مُعْتَدٍ مُر۪يدٍ اَلَّذ۪ي جَعَلَ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخُرَ فَاَلْقِيَاهُ فِي Allah buyurur ki, hadi ikiniz her inatçı nankörü, hayra engel olan saldırgan şüpheciyi atın cehenneme. O, Allah'la beraber başka ilahlar edindi. İkiniz birden O'nu şiddetli bir azaba atın. وَالَقَرِينُهُ Onun yanındaki şeytan, ey Rabbimiz ben onu azdırmadım fakat o derin bir sapıklık içindeydi der. وَالَا لَا تَخْتَصِمُوا لَدَيَّ وَقَدَ قَدَّمْتُ اِلَيْكُمْ بِالْوَعِيدِ Allah, benim huzurumda çekişmeyin. Ben size önceden azap haberini bildirmiştim. Benim huzurumda söz değiştirilmez. ''Ben kullara zulmedecek değilim.'' der. ''Yawme nekûlu li cehenneme helim tele'ti ve tekûlu helmin mezîd.'' ''Biz o gün cehenneme doldun mu?'' diyeceğiz. O da ''Daha var mı?'' diyecektir. ''Ve uzlifetil cennetu lil mutteqîne gayra Cennette kötülükten sakınanlara yaklaştırılır. Zaten uzak değildir. Hâzâ mâ li kulli evvâbin hafîz Men khâşiyen rahmâne bil ve bi Onlara denir ki, işte size vaad edilen bu cennet, Allah'a yönelen, O'nun emirlerine riayet eden, görmediği halde Rahman olan Allah'tan korkan ve Hakka yönelmiş bir kalple gelen kimselere mahsustur. Şimdi esenlikle oraya girin. İşte sonsuzluk günü budur. لَهُمَّا fiha ف۪يهَا وَلَدَيْنَا Orada istedikleri her şey onlarındır. Katımızda daha fazlası da vardır. Ey Muhammed! Biz onlardan önce kendilerinden daha kuvvetli olan, ve memleket memleket dolaşan nice nesilleri helak ettik hiç kurtuluş var mı in kana wa huwa shahid şüphesiz ki bunda kalbi olan ve hazır bulunup kulak veren kimse için elbette bir öğüt vardır Andolsun السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي وَمَا ki, biz gökleri, yeri ve ikisi arasındakileri altı günde yarattık. Bize hiçbir yorgunlukta dokunmadı bir Allah, ayetlerinizi okuyun. Ey Muhammed, onların söylediklerine karşı sabret. Güneşin doğuşundan önce sabah namazını ve batışından önce de öğle ve ikindi namazlarını kılarak Rabbini ham dile tesbih et. وَمِنَ الْلَيْلِ السُّجُودِ Geceliğin, akşam ve yatsı namazlarını kılarak, namazlardan sonra da bitir ve nafile kılarak onu tesbih et. وَاسْتَمِعْ يَوْمَ يُنَابِ الْمُنَابِ مِنْ مَكَانٍ قَرِيبٍ يَوْمَ يَسْمَعُونَ الصَّيْحَةَ بِالْحَقِّ bir münadinin yakın bir yerden sesleneceği güne kulak ver. O gün insanlar o çağrıyı gerçek olarak duyarlar. İşte bugün kabirlerden çıkış günüdür. İnne nahnu nuhyivu'n meytu ve Gerçekten biz hem yaşatırız hem öldürürüz. Sonunda dönüş yalnız bizedir. O gün yer yarılır, insanlar kabirlerinden çabucak çıkarlar. İşte bu, bize göre kolay bir toplanmadır. نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِجَبَّارٍ bil بِالْقُرْآنِ مَنْ يَخَافُ وَعِيدٍ Biz onların söylediklerini daha iyi biliriz. Sen onlara karşı zor kullanacak değilsin. O halde sen benim tehditinden korkanlara Kur'an ile öğüt ver. Zariyat Suresi Bu sure Mekke devrinde inmiş olup 60 ayettir. Sure, rüzgarlar anlamına gelen zariyat kelimesiyle başladığı için bu adla anılmıştır. Bismillahirrahmanirrahim Vel zariyati zerva Vel hamilati viqra Vel cariyati yusra <gülüyor> Esip savran rüzgarlara, yağmur yüklü bulutlara, kolayca akıp giden gemilere ve işleri düzenleyip taksim eden meleklere andolsun ki size vaat edilen kıyamet olayı kesinlikle doğrudur hesap ve ceza günü mutlaka gelecektir. <gülüyor> İçinde yörüngeler bulunan göğe andolsun ki siz elbette ihtilaflı bir söz içerisindesiniz. Yufakun anhum men ufik Aldatılanlar, haktan geri çevrilirler. Util al fî O cehalet içinde bulunan gafil yalancılar kahrolsun. Yes'elûne yevmul dîn. Onlar, hesap ve ceza günü ne zaman diye soruyorlar. O gün, onların ateş üzerinde azap görecekleri gündür. ذُوْقُوا فِتْنَتَكُمْ هَذَا الَّذ۪ي Onlara, tadın azabınızı, işte sizin acele istediğiniz budur denecektir. اِنَّ الْمُتَّقِينَ ف۪ي جَنَّاتٍ وَعُيُونَ اَخِذ۪ينَ مَا آتَاهُمْ Şüphesiz ki takva sahipleri, Rablerinin kendilerine verdiği sevabı almış olarak, cennet bahçelerinde, ve pınar başlarında bulunacaklardır. Çünkü onlar bundan önce iyilik yapıyorlardı. leyli <gülüyor> Onlar geceliğin pek az uyurlardı. Ve bil Onlar seher vakitlerinde Allah'tan bağışlanma dilerlerdi. Onların mallarında isteyen ve istemeyen yoksullar için bir nasip vardı. وَفِي الْأَرْضِ آيات Kesin olarak inananlar için, yeryüzünde ve kendi nefislerinde nice ibretler vardır. Hiç görmüyor musunuz? Sizin rızkınızda, size vaat edilen sevap ve cezada göktedir. وَرَبِّ <gülüyor> الْسَمَاءِ Göğün ve yerin Rabbine andolsun ki, size vaad edilen şey, sizin konuşmanız gibi bir gerçektir. Hal ata hadîtu dâif-i İbrahim el-mukramîn, ''İz dehalû aleyhî fe qâlu selâmen qâle selâmun qavmun Ey Muhammed! İbrahim'in şerefli misafirlerinin haberi sana geldi mi? Hani onlar İbrahim'in huzuruna girmişlerdi de, selam sana! Demişlerdi. İbrahim size de selam demiş ve içinden bunlar tanınmamış bir topluluk diye geçirmişti. فَرَاغَ ile اَهْلِهِ فَجَاءَ بِعِجْلٍ سَمِينٍ فَقَرَّبَهُ إِلَيْهِمْ قَالَ أَلَا تَأْفُلُونَ İbrahim sonra ailesine giderek, simiz bir buzağı eti getirdi. Onu önlerine sürerek, yemez misiniz dedi. <gülüyor> Yemediklerini görünce, onlardan içine bir korku düştü. Onlar İbrahim'e korkma dediler ve onu çok bilgili bir oğulla müjdelediler. Bunun üzerine karısı Sare bir çığlık atarak geldi ve elini yüzüne vurarak ben kısır bir koca karıyım nasıl çocuğum olur deri. قَالُوا كَذَٰلِكِ قال رَبُّكِ اِنَّهُ هو الحكيم العليم Misafir melekler, ''Evet, bu böyledir. Rabbin böyle buyurdu. Gerçekten o hüküm ve hikmet sahibidir. Her şeyi hakkıyla bilir.'' dediler.